Bir anda değişir 103 FM Radyo Otanesi'ne en zımni modern sabahlara hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Feyran Çoktay Demirci uzun zamandan sonra ilk kez yine stüdyomuzda <gülüyor> kozlarını paylaşacak paylaşacaklar. Gel geldiler. Ey günler. Ey günler. Şimdi günlük gazetelerine geçmeden önce ben dinleyicilerimizin karşısında lütfen Bir dakikalık e saygı duruşu. Hayır. Aranızdaki şu husumeti çözmenizi istiyorum. Ben burada hakem olarak bulunuyorum. Aranızdaki şu hücüsü önce Oktay başlasın. Dün Aramıza kan girmiştir Ege. Artık bu kan davasını... <gülüyor> Artık şunları yapmayalım ya. Olacak o kadar yayından kalkadı. Baya bir zaman oldu. Yani <gülüyor> Şimdi... Oradan bir teklif alacağını <gülüyor> ah, zannetme. Ah, kahretsin. Şimdi en son ben şöyle anlatayım. En son Halı Saha maçına... Evet abi. Fail gelmedi hı hı. ve bizim oyun yapımızı bozdu. Ha. Evet. Bunun maçı kazandıkmış. Bizim tamam. takım maçı kazandı. Ama çok yorulduk ve ben bunu hazmedemedim. İki gün boyunca konuyu açmaya çalıştım çeşitli kereler ve en sonunda Fahir çarşamba günü, çarşamba günü yani önceki gün sen de biliyorsun 9'da apar topar kaçtı programdan. Evet. evet. Ben tam bu konu açılmışken 24 saat burada olan bir neredeyse ve Fahir'e bakıyorum ben yayınlar sırasında. Burada ama Yalnız ben sizi dinleyeceğim biraz sonra. <gülüyor> Hayır. İlker sesleri sonra. Sonra. Ya siz de Bu bir er son verilmesini istiyor. Ve bu evet. olayın, bu olayın da bir kuyruğudur anlattığım şey. Nasıl kuyruk? Yani bir yaratık gibi bir olay. Bir mı? yaratık gibi düşün. Ya tamamen maça gelmemesi yüzünden mi? Alakası yok. O bir yansıması. Yansımasıdır bunlar. Ee, bizim Oktay olan hadisemiz yıllar evveliyesine dayanır. Evveliyesine. <gülüyor> Buyurun dinliyoruz. <gülüyor> ee, şimdi Oktay sene. Tak tak sen Böyle konuşacaksın. E ama dramatik girdim. Ben de şey diye anlatıyorum. Sene diye girdim. Ne diyeyim? Yıl mı? Sene diye girsen bir şey demiyor. Sene deyince <gülüyor> sene kaçta onu hatırlamaya çalışıyorum. Oradaki sondaki e uzatması da dahi anlamına geliyor. Yani görüyorsun bak Ege herhangi bir konuyu konuşman... Mümkün değil. Hayarları hakem... bozulmuş bir fahir ölçüde mümkün değil. Ben hakem olarak şimdi fahir haklı veya haksız diyemem. Yok yani sen de diye de ben sende diye söylemiyorsun. Şimdi faire dinleyeceğim ama düzgün konuşacaksın. Şimdi doğru konuşalım. el oturup doğru konuşalım. Tamam. Ee, Oktay'la hadisemiz 1996 yılına dayanır. O dönemde... Tamam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> söz tekrar sen. Ya ne güzel büyük babamız. Şimdi bizim faili olan e... tarla arazi meselemiz i̇lk, var. Ilk ciddi ilk kız kavgamız. kız davası i̇lk, ya bu. İlk ilk kavgamız. İlk ilk davamız kız davası. Ben sizi sonra... biraz sonra dinleyeceğim fail. Çünkü oh. en son benim gördüğüm televizyon tartışmasında <gülüyor> adam böyle kandırıyordu karşısındakini. Ben sizi dinleyeceğim. Ben sizi biraz sonra dinleyeceğim. He he diyordu o da? O dediğim de ismini vermek istemediğiniz, istemediğiniz. bir dinleyicimizdi. Evet. Neyse. Şimdi bunu olay çok bu kadar eski değil, sene değil. İki hafta önce. Bakın ben şimdi sizin olaylarınızı tam olarak bilmiyorum ama evet. dinleyicilerimiz artık yayında Fahir'le Oktay'ı bir arada görmek istiyoruz. Biz çünkü sizin üçünüzden medet umuyoruz. Sizin aranızdaki dostluk devam ettikçe insanlığın geleceğine umut besleyebiliyoruz. Ama <gülüyor> Sizin aranızdaki dostluk çatırdamaya başlayınca... ...bizim hayata bakışımızda da çatmaklar oluşuyor diyor dinleyiciler. <gülüyor> dinleyiciler. Tamam. Bunu güzel. O zaman Fahir ben sana şunu teklif ediyorum. Söyle. Üzül ne bile. oldu ne bitti her şeyi bu noktada unutalım. Evet. Öpüşelim gerekiyorsa öpüşmeyelim barışalım. Lütfen. Ya ben... Bak ben senin yaptığın <gülüyor> hataların üzerine değil sünger... Üzerine Beton bodur. dök ama yani. Beton dök. En kale güzeli kale bak Kale, kale bodur boyun. demeyin En güzeli Uzun O parkeler var ya Laminatların Rabıta mı diyorsun Rabıtan. Onlar çok güzel oluyor Onların Özellikle Onların içine bu... kurt giriyor Fırttı Fırttı Fırttı sesler Sonra rahmeti. Bir daha bana bir laf derseniz ege kayacağım. Ben buraya fakemeeti olarak oturdum. Ama abi rabita rahmeti diyor. Rabita'nın bir tek olumsuz diyor, yönleri var. Ben bunu göstermek zorundayım. Niye sak tahta kurusu efekti yapıyorsun yayında? Ne de öyle bir ses yok kendi yani dünyada. Nasıl yok? Aa. Fırtladı fırtladı diye. Sen hiç tahta kuru... hiç sen e hiç, hiç tahta, tahta kurusu gördün, gördün, gördün mü? <gülüyor> Sen tabii yeni yaptırdınız ya siz şimdi parkileri. Evet. Yeni attınız falan filan bir şeyler oldu falan. Sist falan. Yani Sist. Bir şeyler Sist. oldu dedin. Sistler oldu daha ne olacak? Abi onun bakımını da yaptırdılar aralarını falan, falan filan. oldu diyorsun abi. Hep filan filan operasyonlar girdi yani. Ha, ondan şu an sizin bakımlı olduğu için öyle. Ama birkaç seneye kalmaz tahta kuruları gelir. Nasıl gelecekler peki? Tık tık tık tık tık. Kedi girer. Tık tık tık tık tık tık. Tamam ben yani... E, benim teklifim Daha da fazla... Bitcoin'e suratta stüdyoya gelen Fahir. Oktay nerede bilmiyorum. İyidir inşallah falan. Gibi böyle tavırlar Fahir, var, ne bileyim, o sabah telefonu açmadı gibi yüz asık bir Oktay görmek istemiyorum. Dinleyicilerimiz hiç bununla karşılaşmak istemiyorlar Ne yapalım abi? Siz bir çözüm bulun. Ben söyledim Bu iki genci barıştırmak için ben... ikinci bir şans mı diyorsunuz? İkinci bir şans, ikinci kez denemeye değer mi? Bak hiç olmayacak şeyler olmaya başladı. Evet. Caner'le Tünel tekrar televizyonlara çıkıyorlar. Yani bir şeyler değişebiliyor dünyada Ya Ozan Orhon bile karısıyla barışacağı günler Nasıl? Yaşarken Evet Yok kadar, canım Bizim küs kalmamız hakikaten Bilmiyorum benim de zoruma gidiyor gücüme gidiyor Ozan Orhon'la eski karısının bir çocuğu var Fahir Evet <gülüyor> Tamam sizin de bir programınız var bir, program... E, Bu program bizim çocuğumuz ya Ben de sizin bir çocuğunuz gibi değil miyim şu programda? Sen ne bizim çocuğumuzsun ya Ben sizin babanız gibiyim ya Tutup kulağınızdan getirmeyi de bilirim bu programı ama karar ver şimdi çocuğumuz musun baba? Bilmiyorum hangisi içime gelirse yani artık ona göre Sen bizim şey acaba kayınbirader gibi bir şey mi? Bacanak tipi. Bacanak tipi bir şey olabilir mi? O İsteman. daha güzel. Bacanak işte. Enişte modeli mesela. Belce enişte mesela. modeli tutar. E, Valla enişte modeli. Yok o zaman Kasım'a kadar İsmet abi model olayım ben. Doğru. Güzel. tamam Allah güzel. Kasım'a kadar dedin. Yani Kasım sonuna kadar İsmet abim modeli. Tamam. Tutarsa devam. Tutmazsa enişte modeline geçiyoruz artık. Enişte abi. modeline geçiyoruz. Çünkü bizim ne yapacağımız belli olmaz. Biz biraz fevri davranıyoruz. Evet en büyük... Bir anda var. parlayı veriyoruz. Birbirimize olmadık e, hakaretler ediyoruz. Yani şimdi ben yine çuvaldızı kendime batıracağım ama... Batır. Yani ben küçüğüm. Batır Oktay. Ben, Batır. Her taraftan he çuvaldızları batırmanı istiyor. Ben küçüğüm. Yani ben zaman zaman... <gülüyor> Zaman zaman fevri davranabilirim Evet canım Ama sen de büyük zaman olarak. zaman büyük olarak Ağzını burnunu de... kırmak istiyorum ben zaman bak, zaman bir işte Bak işte gördün bak Haklı Haklı bak, Çünkü bak. büyüğün vurduğu yerde Ve ne biter dersen sen böyle adama haklı dersen bugün Yarın bugün Yarın da sana de bak Bugün bana haklı, haklı diyor taşım. yarın Adam nasıl çünkü bir adalet ki Bir adaletin kırıcını düşün Ben terazi düşün... gibiyim Oktay Terazi gibiyim Ne taraf ağır çekerse o tarafa bir meylederim ederim. Oktak Bence terazi değil de festival getiririz. gibisin Ege ve biz da, de sana bak, katılmak istiyoruz Olay yaptı Evet buyurun efendim Buyuralım, gazeteleriyle Günün başlayalım. gazeteleriyle bahsedeceğiz. Ben izin verirseniz ilk e, haberi Fahir'e vermek istiyorum Çok i̇yi, teşekkür iyi. ediyorum o Oktay e, Bu e, güzelliği de Asla unutmayacağız diyoruz Ve sizi alıyorum ikinizi birden Hoppa Nereye gittik hmm, Nereye gittik tabii ki ...Festivaller Diyarı... ...İngiltere'deyiz... ...İngiltere'de... E, ...son dönemde... ...dünyanın en... ...çok kamera kamerasının bulunduğu... E, ...ülke haline gelmiş... ...ne kadar kamera var? 5... 40 bin... ...40 bin değil... E, hayır lütfen ne ne yapıyorsun ne neyi amaçlıyorsun kime sesleniyorsun <gülüyor> ne demeyi istiyorsunuz lütfen şimdi <gülüyor> bu adam 40 bin dediği zaman ben oradan Otomatikman beyin oraya böyle mail ediyor hay yine bak Türkçe yani... bizi koruyalım ha, haklı, haklı abi ne demek haklı her şey hırk, de var. ne demek hırk. evet verecek ama adam mesela 40 bin dedi hayır oktacığım değil Hay Okta 40 dediği zaman sen diyeceksin ki 40 mu demek istiyorsun diyorsunuz. Evet. İyi o zaman yarın bir gün ben fayre günaydın diyeceğim adamın cevabı belli. Günaydın, günaydın mı? Günaydın mı demek ne istiyorsun? Çok... Aynı şekilde düşünürsen. Ee, Okta seni düzeltmeyi kendime vazife bilirim. Ee, 40 olacaktı doğrusu. Ee, 4 milyon 200 bin adet e, kamera şu anda İngiltere sokaklarında e, serpinç halinde. Ee, ve dünyanın en büyük BBG videoları artık İngiltere için evlere kadar girmiş kameralar. Nasıl ee, evlere kadar Hükümet, lordlar kamerası, avam kamerası, kraliyet ailesi bütün gün bunları izliyormuş. Avam kamerası, lordlar kamerası bir olmuş. Vatandaş İngiliz vatandaşı sokakta. Bilmişler İngiliz vatandaşını suntuna. Ondan sonra vatandaş da e, şu anda hakikaten bütün İngilizler e, hemen hemen e, bu durumdan şikayetçi. Niye şikayetçi? Şimdi... Niye abi niye olmasın? niye ben mesela kameraların üstümde olmasından gurur duyuyorum. her yerde beni takip ediyorlar falan evinde mesela yani evimde mesela de mesela sen evinde artık evlere kadar yani evlerin içine kadar görebiliyorlarmış öyle bir teknoloji yapmışlar zoom diye bir şey koyuyorlar kameraya Gelsinler dünya kadar masraf yaptık ya be Hayır, kafasını bir de, atarız Bir de niye, çek, niye çekinecek ya adam evinde evinde ben şey rahat şimdi ya. bu adam da yani bu İngiliz evimde illegal hiçbir şey yok ki benim Evinde illegal don var. Nasıl illegal, illegal bir şey don, ya don? Ya değerli arkadaşlar, sevmiyor muyuz? Dedim. Yani siz kendi ağzınızdan, keşke kayıtları şimdi çıkarıp yüzünüze çarpabilseydim. Keşke bu kulağa gelseydin yayına. Evime evime gidiyorum. Çıkarıyorum donumla geziyorum rahat ediyorum diye e, radyoda da dola, radyoda benim evimdir ben radyoda da donla dolaşmak istiyorum diye dilekçe vermedin mi Kore'ye? Verdim. Koray sana tekme tokat girişmedi mi kapıda? Ağzını da... burnunu kırmaya çalışarak kadar... araya oktay girdi. Ben de vurdum. Ben de vurdum. Tamam sen de vurdun ama o vurdum bana geldi biliyorsun. Evet. Mi? Olsun. Böyle olaylar. O kadar da ezilmedim yani. Madem donla gezemiyorum bari hiç olmazsa bir böyle şey elbiselerimi giyeyim diye. Ben bir dilekçe aklını, daha verdim. Bir, evet. daha verdim. bir saniye ne, nereye geleceksin Fahir yani? Ya abi işte bunları yaşayamıyor. İngiliz halkı da bundan zaten rahatsız. Adam, yani kameradan mı çekiliyor? Herkes donlu olursa diyorsunuz ki o zaman e, donlu gezmek ne olur otomatikman? Esprisi kaçar. Esprisi rahat, kaçar. Normal rahat, hareket rahat, dolaşım. E, ki bence da, hala anormal bir şey göremiyorum donlu dolaşmakta. Evinle donlu dolaşmaktan daha güzel bir şey olamaz. Yani. Ama şöyle hükümetin projesine göre 2016 yılında Bak adamlar, bak neler yapacaklarmış. O, bir. Bir, ailelere çocuklarının ne içtiğini, okula devamlılıklarını takip edebilmeleri için özel kartlar verilecekmiş. Tamam, çok güzel. Tamam, bu kartlar sayesinde çocuk kantinden nasıl alışveriş yapıyor? Ne yiyor, kimlerle arkadaşlık yani, ediyor? Yani karneye bağlamışlar kooperatif harcamalarını. Bravo Oktay. Bu daha önce de yapılmıştı. Yaşlılarla ilgili projeler. Nedir? Yaşlılar ne yiyor, <gülüyor> ne içiyor? Eee... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yaşlı anne babaların iyi durumda olup olmadıklarını kontrol etmek için çocuklara damara sistemi verecekler. Çünkü çünkü tahta çanaklar diye bir hikaye yok İngiltere'de. Bunun eksikliğinden kaynaklanan bir takım tahta çanaklar hikayesi ne? Aa, orada hakikaten onu çok şu anda tokat gibi indi ha. Tahta çanaklar. Çok güzel bir hikayedir o ya tahta çanaklar. Ben tam hatırlamıyorum. Bir sonunu hatırlıyorum ben. Orada şey diye ona tahta çanakta veriyorlar da kendileri porselende yiyorlar dedesine. Nasıl o hikaye ya? O hikayede böyle evde bir, yani bir aile, bir aile, Çocukları var. Sevgili dinleyiciler tahta çanaklar hikayesinin ayrıntıyla bilen tam, varsa ben tan bilmiyorum Kimin tam de o tahta çanaklar? O e, genelde çocuk kitaplarında olurdu. Mi? Birisi yazmıştır herhalde oktay. Tam olarak e, bilemiyorum. Bak çok da. önemli bir hikayeymiş tahta o. Tahta çanaklar. Ben çok... atladım demek ki benim aile sen yaşantımda hiç... yaşadığım pürüzler. Evet kaynatıyorum. Bir de, siz, de sen annenle neyle yaşıyorsun ya? Sizin daha ne çok bileyim, olması siz... lazım. Ya hiç yaşamadık bunları. Yani, abi, yani cahilliğimizden bir anlaşımız oldu. Cahillik değil de okumamışlığından ege kesinlikle sevgi bilen vardır tahta çanakları tüm Şu anda ayrıntısıyla telefon ışıklarına bakıyorum yanan bir ışık yok tahta çanaklar hikayesini bilen Çünkü, yok koca e şehirde. Ilk belki... öğretimde iki önemli o şey var hikaye var biliyorsunuz bir başını vermeyen şehit. Iki, i̇ki, tahta çanaklar. Doğru, doğru, Galiba farklı. geldi. Doğru, Galiba farklı. duyarlı bir dinleyicimiz tahta Bravo çanaklarla geldi. Bravo. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ailin ben. Ailin Aileyim. hanım tahta çanaklar desek? Evet. Biliyor evet musunuz mi diyeceksin? Yani biliyorum. Yani hatırladığım kadarıyla anlatayım. Ne zaman yani. okumuştunuz onu hatırlıyor musunuz? Ta ilk okuldayken. Peki nerede okumuştunuz? Türkçe kitabında mı? Ya çok çekici değildi sanırım ama ayrı bir hikaye kitabında olmak kı lazım. Kısa bir hikayeydi değil mi o? Ayrı... Hmm, çok kısaydı. Bize anlatır mısınız ayrı? Ama yani lütfen havasını vererek yani. Tamam anlatacağım Ege ama en sonunda sen ne anasıcılık hissedeceğim? Tamam. Tamam. <gülüyor> bir aile varmış. Küçük çocukları varmış. Mutlu bir ailelermiş. Bir de evin babasının da babası varmış. Yani dede. Bunlar beş kişi yaşıyorlarmış. Beş dediniz Ama... pardon orada bir sayısal hata mı var? İki çocuk, İki çocuk... anne var İki çocuk, var. İki çocuk. Özür diliyorum ben hikayeyi tekrar. Tekrar mı? Yani, yani... kaldığınız yerden devam eder. Ha, tamam. Beş kişilik bir aileymiş bunlar ama evin yaşlı üyesi yani dede çok yaşlıymış, ellir titriyormuş. Yemek yerken hep döküyormuş sağ sola üstüne sakalına falan bulaşıyormuş. İğrenç, İğrenç bir şey ya bildim <gülüyor> kaldırdı sabah sabah. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra gelin bu... gelini özellikle Çok rahatsız oluyormuş bu durumdan Onun için Haklı bu... kız haklı Var <gülüyor> bir dakika dur şimdi sonunu dinleyelim Sonunuza haklısı yanlış. sonunuza çıkacak galiba Evet Onun için bu dedeyi sofaya oturtmuyorlarmış Kendileri Güval porselenden aldıkları <gülüyor> 12 kişilik 150 parça Yemek takımında yemek yerken 150 Tas yemek mi çıkıyormuş ha? Yok parçası yüzeydi, parça. parça. Yani o tuzluğun altındaki kapatıcı bile parça sayılıyor. Saçma Daha bir şey. Sahibim. Yani orası öyle canım evet. Buyurun buyurun Ali. Onda yemek yerlerken kendileri bu bebeğe de, tahta bir çamakta sobanın dibinde yerde yemek veriyorlar Gazete kağıdının üstü aynı işte bize olan olay bizdeki <gülüyor> hadise evet. Ondan sonra evet. böyle dede çok üzülüyormuş bu ama hiç sesini çıkarmıyormuş. Hmm. Ondan sonra çok üzülüyormuş. Üzüleceğine titretmesin kardeşim. Ha, eline ayağına hakim olsun. Hakim olsun. <gülüyor> ha, gençliğinde rakıları içmeyi biliyordu böyle. <gülüyor> Fahir <gülüyor> inşallah senin gelinim benim umursun da aynısını <gülüyor> ben sana yaparım. <gülüyor> Buyurun efendim dinliyoruz. Sonra bir gün... <gülüyor> Ailenin küçük oğlu tahtadan bir şeyler uy uyarken annesiyle babası görmüş. Oğlum ne yapıyorsun demişler. O da demiş ki tahtadan çanaklar yapıyorum demiş. Ne yapacaksın onu demişler. Siz yaşlandığınız zaman size bunlar da yemek vereceğim yerde sobanın dibinde demiş. Ama acaba çocukta da hata var. Neden? Sırf israf çünkü. Zaten çanak var dedeye verilen. O, o zaman da dede hayatta mı şey olur zaten? Hayır <gülüyor> canım bir dakika Aylin yanlış anlattın hikaye. Bitti mi senin hikayen? Bir dakika dur. Aylin bir bilmiyoruz. dakika bitir, evet. bitirsin de. Ve ondan sonra en sonunda anne ile baba hatalarını anlamışlar. Çocuğa girişmişler orada bir. Dedeyi, dedeyi kolundan, dedeyi kolundan tutup <gülüyor> huzur evine yerleştirmişler. <gülüyor> Tostaya tutmuşlar özür dilemişler. E? bu kadar. Dede de... gene döküp saçmaya ama. Evet onları da toplamaya devam. Hayır hmm. döküp şimdi bir kere benim bildiğim kadarıyla bu çocuklardan hmm. bir tanesi hmm. bu takımı bozuyor. Takımı şey bozuyor. Evet. Doğru. Evet bahsettiğiniz porşede. Bozduğu için de e, hmm. oradan tahta bir çanaktan sanki o takımı tamamlayabilecek gibicesine hmm. oradan bir ek yapıyor. Benim bildiğim böyleydi. Ha, annesi babası kalınca da kırdığını söyleyememek için... Söyle, söyleyememek için sanki oradan da laf sokarcasına <gülüyor> size hazırlıyorum diyor. Adamla kadın da annesiyle babası da yanlış anladığı için bunu <gülüyor> aile birleşiyor. Ama benim, takım eksik. Benim bildiğim şöyle oluyor. <gülüyor> e, bu takım Güral Porsenet değil e, papatya takımı var. Papatya. Onda yiyorlar. Evet, onda benim yiyorlar. De, okuduğum kadarıyla gazeteden alınmış bir takım. Evet. Ve adı dedeye de melamin de melamin tabaklarda veriyorlar. Kırılması ama bence sühi. Yani tahta da olabilir. Şimdi mel melamin tabakta sühi. Ama kırılmadığı sürece fayda. Kırıldıysa cildi altından böyle beyaz bir, bir parça çıkıyor. İki tane de borcam var ya evde. Evet evet. Hı. O borcamlardan bir tanesi kırılmış. O da tam fırına sağanmış. Ondan şey Hayır, dedeye Borcam varmış da Borcam'ı bakırda sürüyorlarmış. Frene, fırına bakırda <gülüyor> ne olmuş? Bakır çalayı olmuş. Bakır çalayı olduğu için Borcam varmışlar. Ay. O kadın onu yapacağına o şeye baksın o teflon tavaların onu içi. Onu yapacağına derken çocuk da, çocuktan aynen, mı bahsediyorsun? Aynen çok teşekkür çizik, ediyoruz. Çizik çizik ya. Rica ederim. Rica sana davetiye ben... vereceğiz. Sana, evet ya, sana aynen. vereceğiz. Gerçekten. Caz sanatçısı Anne-Marie-Yopech! Olur mu? Anne-Marie-Yopech! Anne-Marie-Yopech! Kaç köpek! Para kazanmak için ülkemize gelmiş. Çok, pek çok meşhur Polonya'da müzisyenin çalışmış, efsane bir topluluk King Crimson'dan Gordon Haskell ile de yapmış. <gülüyor> Pat mettonu ile albüm kaydetmiş. Hadi canım. Çeşmede yazdık almış. <gülüyor> Son model Honda Jazz çekmiş Jazz alacaksın. Bize son kitleni <gülüyor> sevgili yaptı satalım. Yopek. Ne zaman konser? Yopek. Kasım Salı. Aylin saat. Yopek. Aylin saat. Ondan sonra bizi aray ki hemen davetinin ayrıntıları. Tamam Ama ondan sonra. Ara. Tamam oldu. Tamam mı? Arayacağına söz ver. Neden sonra bizi Aylin arayınca bizi ondan orada hatırladık. Dan sonra Aha. aramışız. Güzel oldu. Bu tahta çanaklar. Taş, tahta çanaklar. Gördük. İyi oldun kendimize geldin. sonra herhalde daha da çaroklar esprisi. Günaydın, günay aydın, ay, günay aydın, günay aydın, günay aydın. Radyo Atı burası, Moner Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Günün gazetelerine bakın. Jeez, <gülüyor> Buyurun efendim. Gazetelere Hayır gazetelere bakmıyoruz. Ya Neye bugün ya gazeteler diye bir şey yok Siz artık. Siz sabahtan beri zaten bir gazetelere karşı soğuksunuz. Neden böyle? E Egeciğim. Gazete edemiyoruz. Yaygın. Yaygın öğrenim. Yaygın. Neydi ya? <gülüyor> yaygın basın. <gülüyor> yaygın, yaygın yayın. Yaygın yayın. Yaygın yayın diyoruz. Bundan sonra yayında o şekilde söylüyoruz. Şimdi. Bugün şöyle an... biraz kasvet. Biraz kötü olaylar. Sürekli olumsuzluk. Sürekli olumsuzluk. Negatif negatif yüklenmiş bünyeler. Hafta sonuna böyle mi girsin? Hayır tabii ki değil. Biraz daha hayatın güzelliklerini pozitif. Lerik, Oktay bu konuda bir uzman pozitif uzmanı ee, onları verelim istiyoruz sen ne dersin Ege yani bilmiyorum şimdi siz öyle diyorsanız yani yani sevgi yani? olsun yani, yani mesela farklı bir açıdan bakalım hayata evet hayat değil de yaşam diyelim ona ki onlar zaten eş anlamlı olduğu için otomatik. Yine bakmış ol. İyi tamam evet. öyle diyorsanız öyle yapalım. Neyden bahsedeceğiz yani? Neyden bahsedelim Fahir? Yaşamdan bahsedelim. Hayır biraz sınırlı fail yani. Ee, neden bahsedelim? Ee, üstümde bir ağırlık hissettim ama şunu ben merak ediyorum. Arkadaşlar en sık ne zaman ödüllendirdiniz? Evet. <gülüyor> 3.1 Radyo 30'siniz modern sabahlarda yaşamın değişik renklerine bakıyoruz arkadaşlar olarak. Hoş bir sohbet ortamına sizin de katılmanızı sizin de bu sohbetlerden. Kendinizce hoşluklar kendinizce yaşama dair renkler. Yaşamın küçük mumlarını birlikte yakalım diyorum. Sevgili dostum Fahir, sevgili dostum Oktay, sevgili dostunuz ben. Hep birlikte diler misiniz? Küçük bir pencereyi açalım bu sabah. Hayatın ilginç yanlarından bir birlikte bakalım Bu konuyla ilgili benim iki sene önce çektiğim bir Kamera kaydı var, Onu isterseniz kısa, film var. <gülüyor> kısa film var Benim de demem yanlış olur aslında Üç tane üniversite öğrencisi Şimdi mezun oldular Onların çektiği bana da danışmanlık teklif etmişlerdi. Biraz fikir tiyatisinde bulunduk. Onu bir dilerseniz ilk başta izleyelim. Ondan önce Fahir Hoca'ma dönmek istiyorum ben. O filmi kesin izleyelim. <gülüyor> Muhakkak izleyelim. Ama Fahir Hoca'ma da dönelim. Çünkü <gülüyor> onun çok keyifli anlıları var. Yaşam deyince Fahir'e de çok anılar var. Fahir <gülüyor> anlat bir tanesini. Şimdi ben bundan birkaç sene önce son derece depresyondayım ilaç kullanıyorum böyle haplar hastanelere yatırıyorlar beni efendim söyleyeyim tedaviler cevap vermiyor artık intiharın eşiğine gelmiş bir durumdayım durumlar nanay diyor biliyorsun lan <gülüyor> <Aynen> öyle <gülüyor> yani aynen <gülüyor> nalları dikme <gülüyor> yani şey kalmış fakat seksometreler 1500'ü göstermeye devam ediyor o dönemde bir dostum <gülüyor> çok ya. Amerika'dan geldi. Beni hastanede ziyaret etti. Tabii ben böyle gömleklerle bağladık bağladıkları için falan. Ben falan böyle şey yapamıyorum ama orada... De, deli tipi, deli, deli gömlek, tipi bir gömlek yiyorum. De. Tamamen deriden böyle kayışları falan. Çok hoş, gerçekten zevkli bir gömlekti. Neyse geldik sohbet ettik kendisiyle. <gülüyor> ben tabii yani bunalımdayım konuşuyoruz ama bir taraftan ağlıyorum boynuna sarıldım nasıl böyle bütün buraları adamcağızın affedersin böyle bütün salyaların buralardan <gülüyor> <gülüyor> bir gömlek giymiş hocam gömlek battı <gülüyor> gömlek aynen battı ya. Yani. <gülüyor> sonra bu döndü bana dedi ki hayır hocam dedi söyle hocam dedim ya söyle en son dedi kendini ne zaman ödüllendirdin dedi ben de bir ampul yandı o anda ...fark ettim ki... ...hayatın koşuşturmacısı için de... ...kendimi... ...hep cezalandırmışım... ...hep cezam... ...efendim eve gidiyorum... ...bugün ben bir kötü çocukluktum... ...işte yaramazlıklar yaptım... ...böyle cezalandırıyorum falan... ...bugün anladım... ...kendimi ödüllendirmem gerektiğini... Of. ...ve inanır mısın... ...hastaneden... ...gittin boş ...biz abi... ...şimdi e, çok güzel... ...ben onu çok, bağlayayım... ...çok keyifte. ...onu sana bağlayacağım ama... Oktay sıkıldı. <gülüyor> Çok keyifli bir hikayeti. Ya, Fahir, Fahir Ege, Ege. Oktay biraz sıkıldı. Ege. Sen bir şey anlat. Sen, hayır, Çünkü ne biliyor musun? E, Fahir hocamın da esprileri korkunç. Muhteşem espriler. <gülüyor> harika. harika. Espriler, ama sende harika. de e, güzel fıkralar var. Harika. O fıkralardan bir tane alalım. Şöyle biraz köpürtelim. Aynen devam <gülüyor> sonra. Şimdi Fire Fire <gülüyor> sevgili şimdi, Oktay fıkralar. Şimdi, fıkra. Fire bunu, fıkra <gülüyor> fıkra bunu anlatırken şu geldi aklıma. <gülüyor> <fıkra> Hocacığım <diyordunuz>. <gülüyor> Fık fıkra diyoruz. Fıkra lütfen. Eee bunu anlatırken şu geldi. Şeftalecim fıkra diyoruz. İki... onu anlatacağım. Onu anlatacağım. Onu anlatacağım. Şimdi iki birbirini sevmeyen komşu. <gülüyor> bak bu çok iyi bunu bana anlattı. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah bak Allah belanı vermesin Allah belanı vermesin yani Şimdi bela okumuyalım. Bela okumuyalım. Bak. <gülüyor> Çünkü neden bela negatifi çeker ya? <gülüyor> evet. İkinci birini seçmeye kalkışıyor. Seçtiğinizi bakalım ki oktan çıkar. Dokuz yüz kırk yokuşunda karşılaşmışlar. Çıkırıkçılar yokuşu o zaman böyle değil. O zaman Osmanlı geliş gidiş esnaf yapmamışlar, <gülüyor> değil mi hocam o o zaman Fahir evet. hocam sus <gülüyor> evet. Sus. Evet. sus esnaf <gülüyor> yorgan esnaf kanalı yorgancılar yorgan. var yorgancılar Fahir hocam. Fahir hocam bir de senin. evet sevgi oktay fıkraları dinliyoruz <gülüyor> iki kavgalı komşu karşı şey tabii <gülüyor> bir tanesinin elinde de çok affedersiniz merkep varmış. Evet eşek canları. Yani. Eşek, katırları derdik biz o zaman değil mi? <gülüyor> 946 <Evet>. sene. <gülüyor> Karşıdan gelen yani yokuşu çıkan, yokuşu inen de eşek varmış. Yokuşu çıkan "Oha!" demiş. "Nasılsın?" Tababa tamam, Bak. Çünkü ortamı biraz yumuşatmak, biraz çünkü o zaman insanlar neydi birbirine? düşman Saygılı. saygılıydı arkadaşlar. Evet. Düşman olsa da şimdi da kalmadı şu fay... an ortamı bir köpürtelim diye. Evet. <gülüyor> Elinde eşek olan o adam Ya demiş. Biz kavgalı değil miyiz? Komşu demiş. Sana ne demiş? Bir saniye ofta. Onunla ilgili çok hoş bir hikayesi var <gülüyor> Fahir Vallahi onun senden bir anlat da Fahir hocamın üniversitede geziyor ve derslerin ağzını tutuyor. Orada eşkilileri var. O esprilerden bir tanesini bu e, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki hikayeni anlatır mısın? Şimdi e, geçen bahar Katü'ye e, gitme fırsatı yakaladık. Karadeniz ayrı bir güzellik yani Hayır. aranızda göreniniz <gülüyor> görmeyeniniz var mı bilmiyorum ama muhakkak yani bir Hayır. fırsatını bulduğunuzda bir Karadeniz yapalım diyorum ben. Ne dersiniz? Arkadaşlar. Hayır. Hayır. Evet. evet. <gülüyor> ya, çünkü e, demin ki konuşmandan farklı bir <gülüyor> İstanbul'u diyelim. Erdem Tramson havasından mıdır nedir. Kötüye <gülüyor> <gülüyor> <Katöğe> gittik arkadaşlarla. <gülüyor> ee, Çok güzel. Böyle rakı balık sofrası falan. Ondan sonra orada arkadaşlardan bir tanesi hiç Yurt Yurtdışından geldi. Bizle beraber bizim e, o zaman biz e, 70 yer bir bir araya geliriz. Her sene böyle bir geze bir sene Kapadokya olur, bir sene Karadeniz olur falan geziyoruz. Neyse. Arkadaşlar dedi Biz döndük böyle ne acaba bizim Orhan ne söyleyecek falan diye Arkadaşlar dedi en son dedi kendinizi Ne zaman ödüllendirdiniz dedi <gülüyor> Çok iyi ha i̇şte, Oktay <gülüyor> e, Senin biliyoruz ki <gülüyor> Eski bantlar var elinde Eski, eski görüntüler var ses Ama ondan önce o Ses bantlarını girmeden önce bandlarından... Küçük bir şiir okuyabilir miyim ben o şarkı, çok güzel şiir. şiir okur. Küçük bir. Şiir. Biz buna romantik serseri derdik o zamanlar. <gülüyor> <gülüyor> Senin serseri. Serseri. Ne alakası var şimdi sizin? Anlamadım ben. Şiir çünkü şu keyifli bantlardan gelir. Sohbetler. Dinlesin. Keyifli banttan. Dinlesin. Bantları dinleyelim o zaman önce. Bantları dinleyelim. Dur bir bantı dinleyelim ilk önce. Bantla devam ederiz sonra. Bant, baktık bant güzel gidiyor. Aynen bantla devam. Günaydın. Günay aydın ay, dın dın Günay aydın ay, ay, bir radyo cülesiniz. Modern sabahlarda keyifli sohbetlerle Yaşamlar, renkler devam ediyor Eskiler, şakalar, gırlar Melodiler, eski bantlar Eski fotoğraflar Eski ha, hatıralar, anılar <gülüyor> Tabi küçük küçük takımalar da var <gülüyor> Oktelşi bize işte Adana Demirspor'daki Spordaki oğlanı anlatsın Evet <gülüyor> Ay Necmi'yi anlatayım isterseniz. Ay Necmi'yi anlatayım isterseniz. Ya bir gün. <gülüyor> ee, o dönemde Adana Demir Spor'a biliyorsun. Fahir sen de ayı bilirsin. Arçil'le şota geldi. Şota. Trabzon'da değil şimdi. Trabzon İkizler. mi? Trabzonla. Adana Demir Spor'a üstünde. Adana Gittiler. Demir Spor'a geldi. Yani oynamadılar da kulübe uğradılar. Kulübe gelmişler. Bizim Ay Necmi bakmış bu ikisine. Ya demiş çok iyi transfer yaptınız ama iki futbolcuyu aynı iki futbolcuyu almamış aynı mı almamış hayır bir saniye ben espriyi anlamadım <gülüyor> ya bu ne arçıyla şurada ikiz ya aynı zannetmiş yani bizim aynı etniğinde espriyi patlatmış orada ay anam espriyi yine <gülüyor> yapmış ayıl yani <gülüyor> çok komik yalnız bir espri yaparken Herkesin anlayacağı <gülüyor> tipte bir espri yapın. Ondan sonra. Herkesin anlayacağı tipte bir espri <gülüyor> yapın. Hadi bir dakika, bir dakika. Ölmüş böyle. <gülüyor> hayır, about hayır, gülünmedi. Ya, sen Lütfen. şimdi biraz futbola Lütfen. uzaksın Lütfen. ya. Hayır, çok özür futbola dilerim. Hayır, bir saniye. Sevgi Oktay. Bir saniye. Programımızın formatında şu var. Ne var? Bir espri yapıldığı <gülüyor> zaman. <gülüyor> var formatında ne var? Hayır, şöyle bir şöyle bir prensip var. ...bir espri yapıldığı zaman... ...buna herkes gülecek. Yani <gülüyor> Şunu mu ablaca... Diyorsun, ne? Bak, ...bir Bak. espri olduğunda herkes gülecek. Programda ben... bir espri var diyebilir miyiz? Bir espri muhakkak. ...ama şu andaki espriye ben gülmedim. Ben sizden tek bir şey istiyorum. Hayır. Bir, o espri, espri istiyor. Hayır, espriyi tamam çok güzel. Espri hoş, espriye ben de açayım. Ama o espriye herkes... ...o yüzden o hikaye bir kez daha. Ama herkesin anlayacağı şekilde... Ve ayır Necmi falan demeden. Ne diyeceğiz? Necmi. <gülüyor> olur mu canım lakabı var? Lakap ya. falan Ayı yok. Hicmi. Lakap mesela falan yok. Çünkü Fırıldak... hayır. Formatımızda ne var? Fırıldak Hüsnü var mesela. Hayır. Necmi ve Hüsnü. Hüsnü bey bir de lütfen. E, zaten Türkçemizin sahibi olduğu... Balaban Yusuf var. Balaban Yusuf'u şimdi ben nasıl Yusuf diye söylüyorum. Oktel'cim bu e, gençler tarafından takip edilen bir program. Dolayısıyla Türkçeyi doğru lütfen bir İslam beyefendisine yakışır bir şekilde ben senden öyle olmasını beklerdim beni hayal kırıklığına uğrattın beni hayal kırıklığına uğrattın Hayır, sen de ne kadar yanar döner bak bu herifin ağzı bozuk bak benim de ağzımı bozuyor Doğru. şimdi geleceğim oraya kıracağım bir, bir espri var şöyle bir espri var bir sepete bir tane yumurta koyabilirsin hoş iki, iki üç tane yumurta tamam gayet güzel bir koyayım Bence bir. bir koli ideal. Oktay sen de kabul ediyor musun? 6 tane. Bak şimdi. 6 <gülüyor> tane yumurta. <gülüyor> bir sepete en fazla 6 tane yumurta sar tamam. arkadaşlar. Uzlaşıyoruz. Küçük bir sepet düşünün. 6 tane yumurta. <gülüyor> bir tanesi ama sadece bir tanesinin çürük olduğunu düşünebilir misin? Hey. Ve Ne tanesi. oldu? Ne oldu? O çürük yumurta'nın o sepete etkilerini düşünür müsünüz? İşte bizim çürük yumurtamızda sevgili Okta. <gülüyor> Alıcıt. Işte. Çürük, düş, kokuşmuştuk. Senden başlıyor, fahire. ve inanıyorum ki program devam ettikçe ki cayın hayatı umuyorum uzun olur. <gülüyor> o çürük bana da geç. O kokuşmuştuk. O ucuzluk bana da geçecek gibi. Çok geliyor. haklı çünkü neden ucuza kaçıyorsun? Peki. Çünkü eğer sen e, atıyorum paranı verirsin geri gelir on çift sarılıları alırsın. 6 tane almasın da 3 tane alırsın. Yumurta. Onlar, yani yumurta örneği. Çift Oktaycım. sarılı olsa da 3 yumurtayla tek sarılı 3 yumurtanın 3 aynadır. Kırmızı, aynıdır. kırmızı, kırmızı, Menemen olur. Ben kırmızı sana kart gösteriyorum. Sana kırmızı kart gösteriyorum. Şimdi senden ricamız. Ben bir espri yapmak istiyorum Hayır. burada. Hayır ilk önce. Ben geri gelmişken. Şu, Tam kırmızı kart dedin. Ben de oktayda çocuk olur diyorum. <gülüyor> Al işte. <gülüyor> ben... Ben, ben, ben... Sen gülmedin. Ben gülmedim. Bak işte az önce dediğim şey... ...bir espri oldu ve herkes gülmedi. Ne kadar açık. <gülüyor> o yüzden şu Necmi hikayesini... ...herkesin güleceği. Ama şu anda... ...radyosunu yeni açmış bir insan düşüyor Oktay. <gülüyor> radyosunu yeni açmış bir insan düşün. Ve onun güleceği şekilde... ...tan baştan anlat. Peki. Şimdi... 1946 yılından bahsediyorum oh. size. Çıkırıkçılar Hayır. yokuşu Hayır. O mi diyorsun? Necmi hikayesine. Ay Necmi hikayesine. Bak yok için bak. Hakikaten, hakikaten bak sinirleneceğim. Ay Necmi yok. Necmi Bey var. <gülüyor> ben yok, biz var. Bunlara riayet ettiğimiz zaman sorun yok, problem yok eksik şey var. çözüm vardı senin <gülüyor> <gülüyor> o zaman daha güzel olacak eleştirmiyoruz tamam eleştiriyoruz Necmi ne Necmi evet çok evet. Adana Demirspor'da oynadığı dönem bravo Necmin'in bravo tamam ve o dönem Trabzonspor'la anlaşma yapan Arçil ve Şota Adana Demirspor kulübüne uğruyorlar peki buraya kadar bir problem var. buraya kadar bence ama. zaten şu dakikada hoş bir hikaye çünkü yani burada da dostluğu, arkadaşlığı birbirine hala hatır sorma. Çünkü Archie Şota şimdi Trabzon'a gidiyorlar. Adana'da ne işleri var hocam? <gülüyor> Şu <gülüyor> yani yani diye bana komik. Evet. Oruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yarılacağız. Vallahi yarılacağız. Kulüpte tabii bir, o an bir panik havası. Çünkü Archie Şota gelmiş. İşte yeni transferler yapılmış. Onlar gibi... da zannediyorlar ki Artçiller e Şota geldi, bize geldi. Bize Trabzonspor aldı gibi düşünüyorlar. <gülüyor> Halbuki onlar uğramışlar. Ha, onlara gelen o zamanlarda gelen futbolcular var. Ama karıştırıyorlar. Evet. Ve Artçiller Şota gelince tabii ki takım dağılmış durumda. Tabii ki takım bir huzursuzlanıyor. Çünkü iki kişinin gelmesi demek takımdan iki İ kişinin ne yapması demek? Roket. Ya da iki kişinin gitmesi ne demek? demek. demek. <gülüyor> e, biz onu şey diye biliyorduk Oktay. E, i̇ki kişinin gelmesi demek, takımın ikiye bölünmesi demek. Acilciler, şotacılar diye. Doğru. O sen dedi boşçular da olur varsayılır. Evet, sonra. Neyse gelelim konu. Acil şota geldi. Kulübe, kulüpten girdi, sevgi dinledi. Kulüpten içler. girdi. Kulübe, kulüptan gelince demişler ki antrenmanı alalım sizi. Biraz da orada durun. Çok hoş. Antrenman <gülüyor> sahasına girdi. çok hoş bir iki zaman futbol takımında kim var Adana Demirspor'da bildiğimiz Necmi, Necmi Bey. Bey. Necmi Bey var. Yani Necmi Bey. Nasıl Necmi? Necmi Bey. <gülüyor> Be Beyefendi Leyla tam Bey Beyefendi. Necmi. Evet. Necmi bakıyor. Evet. Arçilli'le Şota'yı Adana Demirspor'un yeni transferleri. <gülüyor> ne diyor? Zer. Ve... Evet. Espri patlatıyor. Bakması güzel. Yapıştırıyor. Şimdi Ali ile Şota anladığım kadarıyla ikizler. Evet, ikiz yani. Ben biraz geç cevap veriyorum ama. Doğru. Evet. Evet. Bu bilgiler ışığında devam edelim. Bu mu? Bilgiler dediğiniz bu mu? Evet. <gülüyor> Teşekkür ederim. Açıkla şota ikiz oldukları için birbirlerinin tıpkısının nasıl? Tıpkı Aynısı. Aynısı. Aynısı. Aynısı. Aynısı. Aynısı. Ayna. Ve? Hocam orada ayna mı? aynı mı? Çünkü... Orada çok ince bir çizgi var yani. Aynısı, aynısı. Çünkü aynısı, aynısı Veya Mesela, aynen. Aynen katılıyorum. Yani çünkü aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Aynısı iştir kişinin neye bakılmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet sonra geldiler bunlar. Kulübe geldiler orasını anlat. Orasını bize anlat. Kulübe getirmiştik zaten onları. <gülüyor> evet. Hay getirmesi olaydı ellerimiz kırılsaydıydı. değil da girmişlerdi daha doğrusu antrenman sahasına girmişlerdi. Toparlı. E... Toparlı. Toparlı. Nasıl Necmi bunları görmüştü? Beyefendi Necmi. Ey Necmi bunları gördü ve cevabı yapıştırdı. Nasıl bir cevap? Doğru soru, soru nasıl ne? bir soru. <gülüyor> soru olacaktı? Çünkü <gülüyor> ortada bir diyalog yok. <gülüyor> cevap yok doğru. Cevap yok. O yüzden Fahir'in dediği gibi espriyi ne yaptı? Yapıştırdı atlattı. At. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar'a hoş geldin sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar'da yeni bir sezon başlıyor küçük mübaşir için. Hayırlı tekrar, olsun diyelim önce. Hayırlı olsun gerçekten. <gülüyor> o heyecan hepimizde var hakikaten modern sabahlarla. Küçük kardeşlerimiz hazır hayırlı olsun çünkü yeni yeni dersler alacaklar yeni yayın döneminde. O zaman e, tekrar hatırlatalım. Telefonumuz 210-30-30 küçük mübaşir tıkandığı anda. Tam o anda sevgili dinleyiciler. Onu hissedeceksiniz zaten ama şuradaydı buradaydı diye bir şey yok. Ee, o tıkanma anını. Bu 210-30-30 aslında e, radyonun telefonu gibi veriyoruz ama küçük mübaşir'i takip edenler bunun hakim Huckstable'ın cep, cep telefonu numarası olduğunu biliyorlar. Tabii ki 555 Michigan alan koduyla. Evet. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi. Ee, vaktimiz kalmadı. azalıyor o zaman ilk önce bir hatırlayalım küçük mübaşir <gülüyor> nerede kalmıştı Hayır, hazır mısın? <gülüyor> ondan sonra da hep birlikte yepyeni macerasında küçük mübaşirle buluşalım Kim Aksımın amca? Söyle küçük mübaşir. Bugüne kadar hep birbir bir suratı kötü kalpli zannetmiştik. Halbuki bu müze maceramızda bize yardımcı oldu. Önyargılar ne kadar yanlışmış değil mi? Evet küçük mübaşir, önyargılar yanlış. Ancak o şerefsizden her şey beklenir. Ben öyle olduğunu zannetmiyorum Aksımın Aksımın amca. İnsanların da bir şans tanındığında iyi yüzleri ortaya çıkıyor. Bu, bu arada fenerim nerede? Fener'in mi nerede? mi nerede? Lanet olsun! Bin bir surat kırmızı fenerimi çalmış? Allah senin belanı vermesin Emin! Küçük bir bahşer, kırmızı fener'siz bin bir suratla mücadele edebilecek miydi? Acaba bulabilir miyim? Zil kırmızı fener bulabilir miyiz acaba? Ha buluruz, buluruz. Ben giderim. Mişik'in de rüzgarlı sokaktan alırım zaten. Bütün umutların tükendiği anda... Ay Sarayı mı? Ay sarayına gidersem, anne de ay saray, ayna sarayı, <gülüyor> ayna sarayına gidersem demek ki o da bulacağım kırmızı fenerimi. Hakim axtebaldan gizli gideyim de, o da bin feneri falan anlayayım. Ancak aynalar sarayında küçük mübaşiri bir sürpriz beklemektedir. Ne oldu bin bir surat? Ne oldu feneri bir daha bulamayacağımı zannetmişsin herhalde değil mi? Küçük mübaşir sakın feneri yakma burası aynalar sarayı koçum benim Yakacağım sadece sen ve ben varır saçmalama Küçük mübaşir Saçmalama Küçük Ama... mübaşir Kim Haksabu da burada küçük mübaşir <gülüyor> Sakın feneri yakma Sakın feneri yakma şehrin yarısından daha fazlası havaya uçabilir <gülüyor> <Küçük mübaşir? gülüyor> Nasıl bir hesap bu? %53'e tekabül ediyor bu hesap aynalar, aynalar, aynalar. Küçük Mübaşir aynalardan yansır Kaba bir hesapla adam doğru söylüyor Şehrin %50'sinin gitmesi söz konusu Hakim Aksifal amca Sen de inanmışsın bin bir surasa Ama ben onun yalanına bir daha aldanmayacağım Yapma, Yapma küçük Yapacağım. Ya, ya. Basma Her şeyi bir espiri malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim Tabii ki küçük mü başı şir şir şirilik muskası küçük mü başı şir şir şir şirilin maskotu küçük mü başı şir şir şir şir şiddetle şir bazen. Şakalar yapar. İki ay sonra. Herkes ayağa kalksın Hakim haksızı bulamca karan aşık diyecek Evet hakim haksızı bulamca Evet 17 cinayetle e, Adam öldürmek Gasp Falanlar filanlar filanlar Falanlar filanlar filanlar Sonun beraatine Karar verilmiş de deli yeter. Sizin alabilirsiniz. Ne, ne berasi? Hakkım aslımı alacağım. Hakkım ne alakası var ya? Hakkım aslımı alacağım. Niye gel 2 aydır bir saniye bile idam vermedik? Çocuk mu bahçeli? Çok zor durumdayım. Lavebo'ya gitmem gerekiyor. Ama ya, sen zaten buradaki lavaboları pis buluyorsun. Gitmiyorsun ki azalet sarayındaki lavaboya. Doğru doğru haklısın lanet olsun. Eve yetişmem lazım. İki baksın amca, hala tuvalette misin? Dolu yavrum, dolu, dolu bir saniye, dolu, dolu böyle halde de çıkacağı benzemiyor. Aynalı saray, <gülüyor> aynalı sarayı benim ciddi decağallarımla yıkılıp birbir turap öldüğünden beri hakim haksızlığı hayatında bir parça kopmuş gibi, tuvalette kapanıp saatlerce çıkmıyor. Oysa ergenliğe yaklaşan benden beklenen bu davranış, haçma ha, haksız mı zannediyor? Neden böyle bir şey? En iyisi kulak mı kapayı edin, dayayıp haçma haksız ne yaptığını dinleyeyim. Oy, oy, oy. Ah. O. Haçma haksız mı Dur, küçük bir başer, dur. Of of of of of of of ya Hakim amca kapıyı açan mısın lütfen? Açacağım be açacağım Adama bir alsa şey Ooo oh. Hakim Aksiman amca kapıyı açan mısın lütfen? Açtım küçük mübaşır Bin bir suratın ölümünden beri Neden hep dua etsin böyle? Küçük mübaşır sana bir şey itiraf etmem lazım Galiba Aynalar Sarayı'nın yıkılması sırasında Bana bir şeyler oldu Ne oldu Hakim Aksiman amca? PROSTAT OLDUM NE olacak <gülüyor> Hakim Hakslıbıl amcanın prostat olması tamamen benim hatam Eğer o gün onun sözünü dinleyip Hakim Hakslıbıl sözünü dinleyip feneri yakmasaydım prostat olmayacaktı Hakim Hakslıbıl amca Söyle küçük bir bayşek ama çabuk söyle leveboğa gitmem lazım Sen Sen sana yardımcı olmak için ne yapabilirim lütfen Ne yapacaksın yaptın yapacağını zaten lütfen hakim zaten kendimi suçlu hissediyorum ulan yapma diyoruz yapıyorsun basma diyoruz basıyorsun geri zekalı mısın küsük mübaşı <gülüyor> mısın belli değil seni gidiyo ben adliyeye gidiyorum <gülüyor> <gülüyor> Hakim Hakslıbıl amca sinirli bir şekilde döndü galiba Geldim Hakim Hakslıbıl amca Geldim açtım kapıyı sana İyi geceler İyi geceler, İyi geceler. siz Hakim Hakslıbıl değilsiniz Ben zavallı bir sokak yaşlısıyım Bir, Bi bir <gülüyor> yemek istiyorum senden küçük Michigan'ın tarhana çorbasından var mı sende? Normalde bu tip insanları eve almazdım. Ama Aynalar Sarayı'nın yıkılması ve Binbir Surası'nın bunun altında kalmasıyla böyle bir risk kalmadığına göre bu yabancıyı eve coşkuyla davet edebilirim. Gel amca! E e, asıl! Ben de senin gibi bir sokak şey müvasiliydim. Ama Hakim Haksim'le amca bana sahip çıktı. Sen nasıl sokaklara düştün? Küçük, ben, ben eskiden çok eskiden doktordum. Hatta profesördüm Bevliyeciydim ben, bevliyeci Bevliye mi? Tabii. Nereye ilgilendir bevliyeciler? Bevliyeciler buralarla ilgilidir Bak buralarla ilgili. Bana Michigan'da Profesör Kimberly derler Kimberly mi? Kimberly derler Sen şu tarhana olmasını getirsene yavrum Dur getireyim hemen Hakim Hakkısı'nı yani Profesör, doktor Küçük Efendim Peksimet varsa Peksimet de getir <gülüyor> Anladığım kadarıyla Profesör Kimberley bir hatadan dolayı sokaklara düşmüş. Ben de bir hata yaptım. Acaba benim de sonum kimberley gibi mi olacak? Neyse sohbetimizin ilerleyen aşamalarında bu ortaya çıkar herhalde. Buyur Kimberley amca. Oh küçük oh, sağ olasın. Bir ben eskiden böyle değildim. Nasılsınız siz eskiden? Ben eskiden çako gibi delikanlıydım. hastalarını hep iyi ederdim. Ama şimdi öyle mi ya karnımı doyuramaz oldum köşes Niye bu hallere düştünüz peki Profesör Kimberlake? Yaptığım çok kötü bir hatadan dolayı Peki Profesör Kimberlake eğer bir hasta olsa şimdi iyileştirebilir misiniz? Tabii ki iyileştirelim ama o hastanın istekli olması lazım <gülüyor> Hiç şart istekli olması ama ha, oy oy oy oy çok sıkıştım. E, oy oy çok sıkıştım. Allah ha. akşamlar amca. İyi, iyi akşamlar. <gülüyor> Küçük mü başçı? E, Kim bu, bu herif? Bu adam doktor. doktor değil Bu adam e, e, bu kom sok e, bu efendim bu komşu. <gülüyor> <gülüyor> komşu mu? Komşumuz yeni komşumuz. Sarı Sanchez'in yerine mi taşındı? Yok Sarı Sançez'i bir altıgarın taşındı. Evleri sistrolmuş olmuşsa Ondan çorba içmeye geldi bize. E, hoş geldiniz. E, hoş ben hoş hakim Haksı bu. Günler, ben de kim bileyim? Benim affedersiniz. E, lavaboya gitmem gerekiyor da. E, tamam sildi. E, profesör hasta, cim, var, hasta bu, hasta bu. Bakın evet. siz isterseniz bir dinleyin. Bakalım çözümü olan bir rahatsızlık mı? Bakayım. Gelin kap kap kap ya bir daha hiç. Bakayım. Oo ooo of of of <gülüyor> o, yanıyor, yanıyor, yanıyor. Dakika, yanıyor. <gülüyor> Hadi ya yanıyor Öyle diyor ay, ay ay ay Ona yardımcı olabilir misiniz acaba? Benim işim yanıklarla Çocuğum zaten Ben bire birim bu hastalığı. Yaşasın o zaman Hakim haksız amca eski günlere dönüp ikram cezalarını verebilecek Hakim haksız amca Ama bir şey sormak istiyorum Hakim Hakstıbal'ı çağırmadan önce Buyurun Sen bu adama niye benim yan komşu olduğumu söyledin? Çünkü tedavi en başta istemiyordu o zaman sizi kapı dışarı eder Ha? Teşekkür haşim, ederim. Hakim Aksımın amca. Geldim geldim o. Sana bir müjdem var küçük bir sürpriz gibi bir şey. Sürpriz mi? Evet. Sürprizlere bayılırım. Hayırdır? Komşu dediğimiz bu adam aslında bir doktor. Doktor mu? Senin prostatını iyileştirecek. Sadece prostat değil. her şeyini sıfır yapacağım. Arka Lanet mi? olsun tedavi başta reddettiğimi söylemiştin. Ama Hakim Aksımın amca. İstemiyorum ben öyle şey canım. Hayda. Tedaviyi reddediyorum. Hayda. Mahakim haksız mı? Amca böyle yaparsa biz onu nasıl tedavi edeceğiz? Kimberleyk? Yani Profesör Kimberleyk? Yavrum ben sana en başta dedim hastanın istekli olması lazım. da mı hakim? Burada, Burada değil. Dere duvar... galiba Varsa bir zaman geza İstekli olması lazım. Eğer istekli değilse onu önce uyuşturacağız. Sonra ilaçları vereceğiz. Peki nasıl uyuşturacağız acaba? Nasıl uyuşturabiliriz? Nasıl, nasıl uyuşturabiliriz? uyuşturabiliriz? Nasıl uyuşturabiliriz? uyuşturabiliriz? Nasıl bu En çok ne içer? Bize biz beraber her akşam sömnenin yanında gazoz içeriz. Sıvı olarak gazoz mu içer? Gazoz da bayılır doğrusu. O zaman ben yapacağımı biliyorum. Gazozun içerisine çok küçük haplardan iki tanesinin içini, yalnızca içini boşaltalım. <gülüyor> Anladın Ama, mı? Tamam. Getir tamam. bakayım şu gazoldan. A bakalım. İşte böyle içine açıldı değil mi? İçine aç. Profesör kim bilek efendim bunu hakim hakslim bunu için yapıyoruz değil mi aksi bir şüphen mi var iki tabak terhane çorbası için mi bunu yaptığımızı ne diyor <gülüyor> <gülüyor> doğru hakim hakslim can geldim küçük mübaşır yoruldum ya sana gazoz getirdim <gülüyor> bitirdim beni küçük mübaşır bitirdim ama bak sana gazoz getirdim gazoz mu sağ ol içmiyim ben İç iç. Yok yok iç miyim? <gülüyor> Sıvı alımını durdurdum ben. Yok yok iç. İlaçlı mı? Yani ilaçsız. Küçük mübaşir ben onu iç miyim? İç iç. İlaçsız diyorum sana ya. İlaç çok içinde iç. <gülüyor> Az önce gerideki ağzılığımdan kendimi bir İç ee, şunu ya. Ben onu içemem. Ama varsa bana karnım çok acıktı. Ekmek ekmek arasına bir şeyler koy da getir. Sıvı almayacağım çünkü. Sabahtan beri şöyle şöyle iki parça... Ya hakim hakim <gülüyor> O da bizde böyle dokundun mu diye Çünkü hani ekmek keser <gülüyor> Sus sus Şunu <sus>, <gülüyor> bir şey misin ya İlaçsız diyorum lütfen ya Yavrum Küçük mü bahşiş Küçük mü bahşiş Bir şey söyleyelim Hakim hakim hakim hakim Geri zekalı ya. Haki haki Ge -ge -ge -zeka ya. <gülüyor> oğlum oğlum 7.5 dakika kaldı <gülüyor> 7.5 dakika vardı Çabuk sen anlar o anlar sen söyle, sen git söyle hadi Hakim Haksımıl amca Oğlum ne var getirdin mi ekmeği Ee Ekmeği gazoza doğradım kaşıkla ye ha, getir bakalım madem öyle yiyelim en sevdiğim şey Sade gazoza ekmek ya, <gülüyor> Hay, Hay, Hakim Haksımıl amca uyumaya başladı <gülüyor> Profesör Kimberley siz tedaviye başlamadan önce hazır hakimaksı buluyuken, ben de şu cep telefonuyla biraz zilan oynayayım. Ne dersiniz? Oyna bakalım, ben de biraz dinleneyim. Küçük mü başir? Çünkü bu 24 sene sonra yaptığım ilk ameliyat gibi bir şey olacak. Gerçekten çok güzel bir şey ya. Uyandığında hakim Aksif'ın bana müteşekkir kalacak. Müteşekkir olmasının yanında. Safa sağlam olacak küçük bir bahçe. Harika bir şey bu. Her şey eskiye dönecek. Hadi bakalım sen de gazozunu iç. Ben şunu gazozumu... Ben de mi gazozun içeyim? Ben de içeyim gazoz. Bir taraftan da yılan oynayayım. Her şey eskisi gibi olacak. Bir an için... Dünyadan alt üst olduğunu zannetmiştim. Her şeyin berbat olduğunu zannetmiştim. Ama işte... Umut işi bir anda yanı Hakim Haxtubul orada yatıyor, kendinden geçmiş bir şekilde. Ben de bir elimde gazozla, bir elimde de Hakim Haxtubul'un cep telefonuyla oturuyorum. Belki de birazdan Hakim Haxtubul'un cep telefonu çalar. Çalmasa da ne ne önemi var ki? Zaten artık uyarıya gerek yok. Kırmızı feneri de yarın öbür gün bir yere atabilir. Zaten başımıza de geldiyse kırmızı fener yüzünden gelmişti. <Gülüyor> Şöyle bir bakayım. Yılanda bir şey var mı? Telefon çalıyor ama arayan da yok gibi görünüyor. Şöyle biraz melodilerle araştırayım şu cep telefonu. yemek kalıncım Aksımıl amca. Değişik melodiler istemiş son zamanlarda. Başka, başka acaba Sladın müziğini eklemişim. Berabere bilmediysin koymamış. Te telefon çalıyor. Alo. küçük mı başlıyor? Gazoz içme. Ne içme? <gülüyor> Affedersin. <gülüyor> Beyefendi, Fener'le mi ilgili bir şey söyleyecektiniz acaba? Fener'i yak. Teşekkürler. Herhalde... <gülüyor> herhalde sezon başı diye yanlış numara oldu. Normalde çünkü birisi aradığında... Alo. Alo, küçük mü Efendim? Kırmızı feneri Profesör Kümür Tut. Kimberleyke mi? Fakat siz kimsiniz? Alo! Alo! Profesör Kimberleyke fener mi tutayım? Fakat... Bugün içinde bulunduğumuz bu zor günler yersiz tutulan bir fener yüzünden oldu. Hayır! Bin bir surat da öldüğüne göre artık bu feneri tutmama gerek yok. Gazozumu da bir güzel içelim. Lak lak lak lak lak. Oh, çok hoşuma gitti doğrusu. Ay ah. <gülüyor> boy la bobe git lazım. Ah! Lan küçük mü başısın? Benim ağzım açılmıyor <yapsın> amca. Sen mi bağladın beni oraya? He? Biz evet. esas sen mi beni bağladın. Hey! Gerice şahlanır. Amalım bin bir surat. <gülüyor> bin bir surat. Ciciğim. Seni iblis. İblis mi? Beni gördüğünüze memnun olacağınıza düşünüyordum. Seni üzü zannediyorduk. <gülüyor> Ay, aynalar sarayından nasıl kurtuldun pis şişko Aynalar sarayından kurtulmam çok kolay oldu senin küçük mübasil seni. Tabii ki gizli geçitten. Oranın gizli geçitini bir tek ben biliyordum. Hay lanet Ay, olsun Hay kafamın. <gülüyor> şimdi işte. Ve şimdi işte istediğim an. Daha sezon başı. Evet ama ölecek Ölecek miyiz Ulan buradan bir kurtulursan bana Küçük bir başlık kafanı koparacağım senin Ya benim de geri rekanlılığım tuttu Sen en başta bağırdığın için feneri kullanamadım Halbuki gelen telefonu ciddiye asaydım şimdi Bunu ben postalamış olurum maksı maksimum geçmiş olsun cicim ha Bir beddua edeyim de şuna bir İnşallah senin başına gelir de... Oho, ...şişer canım. kalırsın olduğun yerde. <gülüyor> İlk başta hanginizden başlı? Nereden başla? Bütün bu seyirin tuşlusu benim. <gülüyor> ben de geç kaldım zaten altıma yaptım çünkü. Gel bakalım. <gülüyor> Gel bakalım buraya seni küçük mü başır seni. Lanet olsun. Şu ipleri çözeyim mi? Bırak ona dokunma. O şu daha şu bir çocuğu. havaya kaldırıp şuraya asayım. Beni bırak lütfen bırak artık. Bırak onu iblis. pantalonundan başlıyorum hayır pantolonunu bu çıkarma Bakt. aman aman <gülüyor> lan çizik bir bahşer ya böyle işte hakim Hakel, hakim, hakim küçük bir bahşer bu ne lan <gülüyor> ben böyle bir silah beklemiyordum. Ya hoşuna gitti be, bin bir mi binbir surat? Demek ki aynalar sarayındaki yansıma bana böyle. Sana da aha böyle. Evet. Oo, aha. Kırmızı, kırmızı ışık, aynalar, aynalarda dolanırken bir anda bende böyle bir değişiklik oldu. Sana da söyleyemedim Hacım Akşimlancı, utancım var. Ama bu bir çocukta, hatta bir insanda, hatta bir hayvanda bile olamaz. Hoşça kalın cinilerim, korkuyorum sizden ama yarın tekrar geleceğim. Hoşça kalın. <gülüyor> hakim oh. haksız mı amca söyle canım eğer gerçekten tedavi olmak isterseniz ben de bu fazlalıktan kurtulurum siz de eskisini yerine yeni bir şeye kavuşuyorsunuz böylece ikimiz de eski günlerimize döneriz ne dersiniz e, netim küçük bir başır <gülüyor> tabi derim ya koşa koşa seve seve derim çünkü Yalnız, evet. yıl yine zorlu bir düşmanla karşı karşıya kalacak ha, ama gibi. bu sefer biraz farklı olacak Hiçbir şey geçen seneki gibi olmayacak. Bir espri yapsanız da gülerek <gülüyor> bitirsek. <gülüyor> yani şöyle diyelim o zaman. Bugün neler öğrendi küçük mübaşir? Bugün hatalarımızın üstüne gitmemiz gerektiğini öğrendik. Günaydın. Günaydın. Ay, ay, Günaydın. Ay, ay, Günaydın.